Gençler. selam gençler başladık mı? başladık etrafta çocuklar var evet. çocuklar yoktu az önce yapacak bir şey yok artık gidecekler But... birazdan herhalde yani filme geldi aşağıda <gülüyor> çocuk filmi herhalde yukarı çıkıyor belki şeye gideceklerdir neye Captain gidecekler? Amerika ya ya... No! <gülüyor> no! kaptan amerika mı? nooo kaptan of şimdi e, biz bu bunda ne kaptan Bey konuşmuyoruz değil mi? Kaptan Bey'le konuşmuyoruz. Ne konuşuyoruz? Game of Thrones. Game of Thrones. Sezon 6, episode 2. İki. bölüm 2. 2. Ee, bölüm... <gülüyor> bölüm 2. bölüm Bölüm 2'nin üzerinden kaç gün geçti oğlum? Bu kadar geç konuşulur mu ya? Abi yapacak bir şey yok. Yani o pazartesi günleri düşüyor interneti. <gülüyor> Onlar günü kötü mesela cumartesi günü işte. Düşse... Belki hani bu, evet. buluşur çekebiliriz ama ya da işte ha, öyle iş bir şey var, güç değilmiş. var, ne ama bileyim. Belki... Yani... Olmuyor arkadaşlar, öyle olmuyor işte. Olmuyor, hayat hayat zor. Yani böyle Game of Thrones'un kapısında bekleyemiyoruz. <gülüyor> Neyse, o yüzden ya, ya da şey yapmak lazım belki. Bu bölümden ne bekliyoruz? Yeni bölümden ne bekliyoruz yani. <gülüyor> Hiç gerek yok bence. O, ne bekliyoruz? Da. Şimdi, Şimdi ikinci bölümde Beklediğim bir olay oldu bir kere Oldu, ee, oldu. Ve ya yani beklenen olay oldu demeyelim şuna ya. ya Beklenen iki tane olay vardı İkisi de oldu Benim beklediğim bir olay vardı Benim beklediğim iki olay vardı ikisi de oldu Benim beklediğim bir olay vardı o oldu Ben diğerini istemiyordum Belliydi Biliyorsun. ama yani barizdi. Belliydi de işte o zaman yani nette dalga mı geçiyorsun ya? Taş mı geçiyorsunuz ya? Yani? Hep öyle yapmak istiyor Öyle olmasını e, planlayarak yapılmış şeylerdi bunlar. Abi yani. öyle. bir saniye etmiyorum ya. Bildiğin sırf bir önceki sezonu böyle şeyde Cliffhanger'da bırakmak için ondan böyle boktan bir şey yaptılar yani. E, eminim hikaye, hikayeye gravid katkısı yok yani o yaptıklarının. Eşim, hani nasıl drama ya yani işte. konuşuldu edildi işte ilgi topladı tamam işte o yani o, onun, işte için onun için sıfı onun için yaptılar ya. ama onu yaparak da şeyi bozdular abi yani ya diyorum ki geçen sefer söyledim Lady Stoneheart hikayesi olsaydı dizde tamam mı o zaman kabul bak, edebilirdim yani ilk sızanımda işte konuştuk zaten bak gereksiz ya da işte hikaye toparlamak için bir sürü olayları çit çit çit, çit, çit, çit, çit kestiler Tamam attılar ana hikaye hakkında. Tamam, attılar ama ama Lady tonart da koymuş olsalar zaten. Çok Hayır ya da bak şimdi şöyle zaten. bir sıkıntı daha var mesela ee, bu, bu, bu bu bu bölümde o sıkıntının da bir uzantısını gördük zaten ona da geliriz. Ee, bu işte şey neydi red Priest, Thanos, Telos mu neydi aslında bir şeydi. O ya mesela on onun ve e, dan Dandorian miydi herifin adamı? Bilmiyorum işte. Şey o, onun mesela bir e, ikisini gördük aslında dizide. Değil gördük. Mi? Beraber gördük dizide. Ondan sonra e, ve hani onları orada bir ölümsüzlük işte adam tekrar ölüp geri geldiğinin üzerine falan filan böyle bir şey gördük yani aslında dizide. E, ama bunu bunu yeterince işlemediler. Yani bunu böyle bir gösterdiler. Adam işte ben Red Priest'in bunu geri getiriyorum. Bu işte ölümsüz adam falan gibisinden böyle bir muhabbet döndü. Ama o hani böyle kitapta da bir o dana gibi bir muhabbet. Ama burada şöyle bir oldu gitti sonra unutuldu gitti yani. Hani kimse hatırlamıyordur e, bence Ama zaten şöyle bir, şöyle bir durum da var yani bunu unutmamak lazım. Hayır mesela ben şu, şunu demek istiyorum. Onu o kadarcık göstermişken ve bunu kimse hatırlamıyorken tamam mı? Yani kimse hatırlamıyor diyorum da hani az çok bu, bunun önemini bilenler hatırlıyor bunu. Kafadan gitmez. Ama dizi yüzeyeni adamın zaten 30 bin tane şey olduğu için dizide. Hepsinin takip tutması biraz zor olduğu için bunu unutursun. Çünkü kaçın sezonda oldu? İkinci sezonda mı? Üçüncü sezonda mı? Ne olmuş olan bir olay bu. Yani iki sezon öncesini hatırlaman biraz zor. Bu yüzden sen bunu hatırlatmadan aslında diyorsun ki e, iki tane lafla işte evet, bir tane rahip vardı böyle işler yapmış olan falan diyorsun mesela. Beni sendir diye öyle bir laflar ettiriyorsun. Anlatsın? Böyle bir hatırlayan hatırla hatırlamayan ne oluyor lan? Ne izliyor işte? Ya o bana sinema dokunuyor bu benim. Yani çünkü bu bu, bu detaylar asabi önemli adam, şeyler. Tabii adam saygın. Ama bu detaylar önemli şeyler. Bu detaylar zaten biz e, Game of Thrones'u sevmemizin neden olan şeyler. Yani bu detayları bilmek, bu detayların üzerine muhabbet edebilmek. Yani şimdi sen Aa vardı galiba ama ben yapabiliyor muyum? Yapamıyorum bilmiyorum. Ben kendimi inancımı kaybettim falan filan. Bilmiyorum. Yani bana gerçekten de e, ama şöyle bir şey var şimdi artistik bir hareket olarak geliyor ee, hani geçen sezon zaten az çok bence e, geçen sezonun öncesinde az çok bu George'a abi zaten hikaye yetiştiremeyecek tamam mı dolayısıyla e, biz ufak ufak kendi yolumuzu çizmeye bakalım moduna geçtikleri için yani plan ilk Game of Thrones'u işte e, başlatırken ki ana planlarından çok büyük sapmalar oldu tamam mı atik yani. olmuştur da dolayısıyla belki... buradaki olay hakikaten PR yani anladın mı? Ve PR ya yani benim ondan sonra bir karaktere karşı yani şimdi şöyle bir Game of Thrones evreninde bir karakteri sevebilirsin ama o karakter herhalde ölebilir tamam mı? Hı hı. Ama zaten sen bu diz yani bu kitabı ve bu diziyi birazcık da o yüzden de okuyorsun. Çünkü e, çünkü bir bağlıcılığı ve bir gerçekçiliği var anladın mı? Yani bir karaktere bağlanmaktan korkma duygusuyla aslında kitap okuyorsun bir bakma ve bu da birazcık insanda ekstra heyecan yaratıyor. Ona şimdi ona yani hani gelen yani şey demiyorsun yani. Evet şimdi bunuda dövüş olar ama mesela böyle dris kitaplarında falan vardır ya hani Driss çok zordur mal falan sonra 100 bin tane orkuyu dövüş kurtu. Yani böyle e hani nasıl bir şey olmaz lan bu herife değersin bir noktadan sonra. Ama mesela bunda diyemiyorsun. Yani ya herif yani mesela e işte şeyin tiryatın gidip dizide de yani ejderhaların dibine girmesini korkuyla izleyebiliyorsun abi. Yani. Çünkü herif böylebilir hani. <gülüyor> ve ve bu mümkün anladın mı? Bu kitap ve bu evrende. Şimdi bu mümkün olayını sen kafanda o sen ekstra bir heyecan, ekstra bir şey yaratırken e, gidip de "Aa işte bunu öldürdük. Ha lan sıçtık. Gitti John Snow taş gibi adamdı bu herif. Ne kadar iyiydi hikayesi. Fan demi mesela böyle düşünürken "Ha geri getirdik." dedim mi? Yani o zaman ne olacak? O da olur, bu da olur. Geri gelir. Nasıl? Falan. Yani böyle anladın mı? O şeyi kaybettiriyor insan. Çünkü ve bunu da hani bir böyle yüksek bir neden için yapmıyor yani. Bunu, bunu da sırf PR için yaptığı da olunca da iyice böyle inancını kaybiliyorsun. Ha yaman işte tam bu geri geldi. Yani i̇şte bak bir tane şey çıktı. Ee, Arya'yı oynayan kız işte bir tane nasıl geri gelecek falan. Ha. Yani anladın mı? Bilmiyorum. Beni... beni ya yani ölmüşse ben onun için üzüldüm. Tamam o karakter gittiğini kabul ettim. Ama sen bir girip bunu böyle oyuncak yaparsan benim sizinle dokunuyor abi. Yani bir tane start daha gelece geri gelecek derken kimi kastediyor? Menjen'i kastediyor bence. Neyse ama hani şey yani bilmiyorum benim hakikaten inancımı kaybettiriyor birazcık şey arkadaşlar. Yani Menjen'i Stark'ı galiba biz kitap da görmüştük çünkü. Ee, yanlış hatırlıyor evet, olabilirim yani. ben okuyor bayağı oldu. Her şey birbirine girdi. Ama yanlış hatırl, ya yani yanlış hatırlıyor olabilirim. Fakat sande dersem bu e, e, Twilight Breaker'in e, yardımcısı olarak. Hangi ismi çıkıyor? Yok yardımcısı çıkıyordu. Ha. Diye hatırlıyorum ama yani neyse. çıkıyor da olabilirim. Evet, işte Jon Snow geri geldi. Uyandı. Roose Bolton. da yani abi öyle yaparsan öyle olur. Yani abi. sen soru bu adamı bilmiyor musun? Bir psikopat. Sonra yani ben Roosevelt'ın bence e, Remziyi kontrol edebileceğini zannederken Abi nasıl kontrol edebilirsin Gedemezsin o herif Belli yani kimsenin kontrol nasıl? Pis, pis Adam yani Belliydi zaten öldüreceği evet. Çünkü yani Ben o adamı hayatta o kadar mesela tehdit etmem Göz göre göre tehdit etti lan Bir tane de çocuk geliyor Erkek olursa bilmiyorum artık Ne demek lan o <gülüyor> Ne olacak herif öldürür seni Sanki çok da yani. Çok güzel bir sahneydi babası. Diyor, Bence de çok güzel bir sahne. İşte e, oğlu olduğunun haberi geliyor işte bilmem ne. Ama sen yine de benim ilk oğlumsun He. diyor. Zart da, diyor sokuyor. Bunun dediğin için teşekkür, teşekkür ederim. <gülüyor> bir bir de böyle iltifat ettirerek ölmüş oldu salak. <gülüyor> hani böyle seni seviyorum oğlum Yandaki falan. Yandaki Carl Stark'ta e, peçin önde gidilmiş. Carl zaten babasının bir kere öldürdüler ya artık kopmuştuklar onda. <gülüyor> <gülüyor> yani onun umrunda olmadı hepsinde. Çünkü... Orada hakikaten biraz çatlak ve güçlü olan Rusbolt'un değil yani. Rusbolt'un çok fazla hesap kitap adamı. Evet. Yani biraz eski kafa bir adamdı. Aslında eski kafa adamların hepsi gitti. Gençlere kaldı ülke. Böyle öyle bir şey oldu yani. Bütün Tabii. eski şey ne derler? E, deneyimli adamlar gitti yani. Gitti. Evet. Şimdi işte ama güzel gitti. Yani işte yani deneyimli adamlardan aslında e, yani bir önceki nesil değil de bu bu neslin deneyimli adamlarından şey kaldı işte. Tyrion kaldı, Varys kaldı. Ha. Yani işte. Ondan sonra Littlefinger Finger kaldı. Evet. Vallahi şey, eee Roosevelt'in hayret köpekleri yedirmedi. <gülüyor> Yok, Roosevelt'in kö Roosevelt'in köpekleri yedirmedi ama Priscilla oğlunu. Abi, yani bir şey soracağım. Bununla ilgili yazı çıkmadı mı? Ne ne? karısının ve oğlunun köpeklere yedirdiği sahneyle ilgili. Ne çıktı? Hani böyle işte Game of Thrones'ta böyle aa çok acı, kötü şey sahne çekmişler diye eleştiri yazan gerizekalılar var ya hani. İşte o bilmem ne tedavi etti. falan işte onu, yok işte kadın bilmem ne ezdi. orada çıplak dolaştırlar. Herkes böyle bu tarz sert sahnelere büyük tepkiler kopuyor ya. Ben mesela bu, bu sahneye niye kimse tepki vermedi onu anlamadım. Hayır. Yani çünkü bir şey görmedim. Abi bir şey görmedi olur mu? Yani gördük göreceğimiz kadar. Hani ben zaten o eleştirileri yapanları da çok anlamıyorum. Yani o ya dünya, işte ben de anlamıyorum ya, da o dünyada o, o olabilecek şeyler değil mi bunlar? Evet olabilecek şeyler. Ben de o yüzden anlamıyorum. Ama işte madem o kadar şeyi eleştiriyorsun, mesela o sahneyi niye eleştiriyorsun? Daha yeni doğmuş onun bebeği, köpeği yedirdi. Yani bir şey görmemiş olman önemli ki. Yani sesini duyuyorsun. O, o sahnenin gelişi var. Biliyorsun yani hmm. ne olacağını. Hani. Bu, bu da gayet insanın sinirini bozan bir sahne. Bilmiyorum yani. Allah. Hani e, madem onu diyenen istiyorsun bunu da değiştirmen lazım. Niye işte Yılmaz çok sert? Şey, çekiyorlar falan diye. E, Remzi'nin bence taktiksel olarak kötü bir hamlesi o. Yani. Çünkü Riverland'de. Evet dedesi var. Doğru şimdi o sen benim sen benim Wanda mıydı? Sen benim şey kızımı öldürdün diye, olur öldürdün diye. Ha torunumu, diye, torunumu... kaybedecek şimdi. Aynen. Evet. Ama işte telefon düşünmüyor. Ben kardeş istemem verir. <gülüyor> adam adam çok net. <gülüyor> Yalnız Ruzbolt'un ölmeden önce de lafı söylemişler nasıl öleceğiyle ilgili. Nasıl yani? E, manyak şey e, kuduz köpekleri ha. yine kuduz köpek muamelesi öldürürler dedi ya herife yani. babası ha. ölmeden bir önce yani çocuğun doğduğunu öğrenmeden bir önce şeyde yani bu çıldır işte gidelim basalım onu yapalım onu yapalım falan attı tuttu ya bu şey duvara gidelim duvarı ikileri katledelim falan filan hepsini öldürelim kafasına girine o da deli olmak iyidir ama delilini de şey işte ne, kudurmuş köpekleri de kudurmuş köpek muamelesi yaparlar öyle öldürdüler arkaya götürüp şey de falan yaptı dedi ya. Büyük mali çok pis olacak o herif. O, o herifin zaten hani. E, Joffrey gibi böyle zehirle bir, bilmem neyle etkileyecek. Oh ben de çok acı örecek o. Tabii canım. De, çok acayip de, öldürecekler yani. Baya orası bu sezon öldü mü? Bu sezon öldü mü? Bu sezon gider mi dersin? Bu sezon gider o. Çünkü önümüzdeki sezon zaten hani, e, çok bölüm kalmadı demişlerdi. Hmm. Önümüzdeki sezonda da işte o büyük sava bir savaş olur. Hani nasıl... Hawaii Metro Modern'ın son sezonu sadece tek bir gün ya. Yani. yani... Anladım. <gülüyor> Game of Thrones'un son sezonunda büyük bir tek bir savaş ve... Hani bir epilog bölümü olur belki. Ve sonra mutlu yaşadılar. Şeyi... E, bizim... Onion iyi kurtardı Kırpaç'a'yı. Neyse son dakika geldi herifler de... Ben çok de. seviyorum yani Davos'u. Evet, ben de seviyorum. Herif çok acayip bir adam. daha da gelmem Davos'a. <gülüyor> Davos acayip adam ya. Hakikaten yani kitapta böyle acayip saygı duyası. Aynen. Ondan sonra böyle şanslı bir adam. Yani şanslı da çok acayip bir herif. Hani en... Yani kitaptaki en zor... Kral adaylarının bir tanesinin yanında hayatta kalmayı başardı herif ya. Valla eski kral adaylarından kimse kalmadı. Kal Çünkü ha, bak ihtiyar onu diyecektim. Iron Islands'a ki... Onu diyecektim işte. Hı. Mesela o, o sahneyi seyrederken komine gitmedi mi? Ya gitti tabii ki. Çünkü bak Star Wars'a <gülüyor> ve böyle fantezi filmlerinde... Ya arkadaşım niye öyle saçma sapan bir düzenek yaparsın değil mi? İki tane kule aşağısı uçurum şey yanda korkuluklar İyi de, o, yok. İşte heriflerin inanışları falan psikopat inanış. Hani, yani... Şimşek çakıyor, yağmur yağıyor, ahşap adam ondan, yapılmış bir köprüden niye geçersin? Adam ondan ki? korkmuyor ki. Adamın ondan korkmasına gerek yok abi. Mantıken yanlış bir şey. Tamam? Yani bence o, de. Onu o şekilde planlayıp, o şekilde inşa etmek zaten... İşte bundan Ironborn oğlum, bir bak olmayacağız bizim. Çok şeyiz biz diyor, taşaklıyız diyor. What ondan is sonra... that may never die? Ha. Yalnız o sahnelik komik olan neydi onu hatırlayalım. Kardeş sonra. işte. Ay abi kardeş değil. Ee, oğlum biz bu herifin öldüğünü daha önce gördük bizde Gördük mü? Gördük Emin misin? Eminim Şey diyorsun Melisandre'nin şeyinden Sülük yakma muhabbeti Evet Tam işte sülük yaktı herifin düştüğünü gördük ya köprüden Aa elif öldü dedik Ondan sonra bir daha ayrılan tarafı hiç gitmediler hatta Ondan bu elif öldü sonra ne oldu? E işte o Kaldı yüzden dedik. o zaman şeyi bir saçma işte orada o aşağı düşüp öldüydü tamam mı? Hmm. Yani yine aynı köprü, hava böyle bok gibiydi. Ondan sonra ama böyle kızla falan muhabbeti yoktu galiba. Böyle köprüden çıkmış köprüde bir, şey, bir şeyin geliyor böyle hava yapıyor aşağı düşüyordu. Ölüyordu. Ondan sonra bir daha o tarafı hiç gitmediler. Şimdi aynı sahneyi bir daha çekmişler. Çünkü kimse hatırlamıyordu o sahneyi diye. <gülüyor> Aa, ama zaman sonra halde... olarak bir oh. saçmalık yok mu şimdi? Ya zaten saçmalık var tabii ki. Emin misin? Evet abi izledik o saniye gördük düştü aşağıya. İkinci sezon mu neydi? Abuk su bir sezon işte. Reviewlara böyle bir baktın da ne hatırlıyorum ne hatırlamıyorum diye. Rennie mi neydi o öldükten sonraydı. Ama Rennie mi ne öldükten sonraydı. Adam işte şey bu Melisandir'e işte daha çok kralı öldürelim falan falan filan. Sürdükleri alıp ondan ateş atıp adam bir tane öldürüyordu ya. Allah Allah. Ben hatırlıyorum abi oradan köprüden rüzgarlı şeydi. Rüzgar geldi bir tane. Ağır bir şey geliyordu. bu tam geçerken aşağı düşüyordu. Ondan sonra öldü haberi geliyordu heriflere. Allah Allah. Ne araştırıyor? Hı? şey ne lan herif lan ne nerede kırılın mı hmm. hatırlamıyorum ki ayırım var bir şey Greyjoy. var ne nedir bunun eee ne güreği çalışıyorum. Balon Grey Joy. Hı. Balon gibi işte. Hı. Hmm. Balon olsaydı yukarı dışarı. <gülüyor> O yüzden son adam çok komik geldi. O oradaki şeyi hikayesini yapmaya karar verdiler herhalde. Kings mode'daydı. Ondan sonra o yüzden Erfen şeyini mesela kardeşini çıkarttı karşısına. Kardeşi atmış gibi oldu aşağı işte. Dur bakalım. Ya öyle olmuştu. öğreniyse zaten düzeltirler yorumlarda. <gülüyor> Yanlışım varsa düzeltin. demek ki. Ne yokmuş? Öyle bir sahne. bana abi öyle bir sahne ya. Valla kimse demiyor. Bulurum ben o sahneyi gösteririm sana. Ben... Kaçımla uydurmuyorum yani. Hayır. Ben şu anda kitaplardan mı hatırlıyorum? Siz dizide gördün mü? Arasında bir kararsız e, kaldı. Abi kitapta ondan sonra yüzsülük yaktığı için herif uçarak düşmüyor ki ya. Düşüyor oğlum ölüyor o. Ama kitapta da yine bu biri öldürmüyor muydu onu? Cık. Düşüyor, ölüyor. Vallahi ben öyle bir sahne hatırlıyorum. Gördüm yani kıçımdan aynı sahneyi o kadar hayal gücüm yok. <gülüyor> şey yapacak <gülüyor> kadar. Kitapta okudum o kadar canlı yaşayacak kadar bir hayal gücüm yok ya. Allah'a beleme. Tabii bu şey olayı oldu tabii e, balon ölünce. Şimdi Iron Aldenster'in tabii onlar bayağı böyle bir nasıl desem e, bayağı cult gibi yaşıyorlar ya. Hmm, evet. Tarikat gibi yaşadıkları için. Evet. Şimdi yeni kral e, seçmek için bir şey olayı yap yapacaklar. Konsey toplanması iyi bir şey olacak. Ha. Ve işte o King Smutmill, bir ha. şey var. O olacak. O olacak. İşte amcalarından biri döndü. Evet. Ee, kitaplarda galiba işte iki amcası geri dönüyor. Biri o işte Priest olan. Drowned ee, God'ın Priest olan evet. dönüyor. Ondan sonra yine bu korsan olan. Bu e, ikinci bölümde abisini öldüren neydi lan Elif'in Hangi abisini? İşte balonu öldüren Elif'in adı. O Euro dönmüş oluyor. Euro işte Euron ee, var. olayı var. Kitaplarda Kingsmut olayı tam olarak sonlanmış mı? Bir hatırlamıyorum. Valla ben bir yere kadar okudum sonrasında bilmiyorum. Ama bir şey yanlış değilim. hatırlamıyorsam 3 kardeş arasında bir çekişme vardı diye hatırlıyorum. Yani yanılıyor da olabilir. Ee, işte kız var bir de 2 evet, mi 3 mü kardeş arasında oluyor. Ee, ama yara geçecek herhalde kız olan. Valla işte o. Ya da hani Tion şey geri dönünce. Tion işte bir geri dönecek herhalde. Ama Tion'u da adamdan saymadıkları için çünkü artık pipisi de yok sen nasıl erkeklisin lan falan muhabbeti bitmeyecektir yani. Bitmeyecek evet. Her neyse. Ama yani o, o hikayeyi de tamamen görmezden gelmemeleri iyi olmuş bence. Çünkü o keyifliydi bayağı kitapta. O çekişmeler, oradaki o şeyler. Evet. Ama bence bir iki bölümde bitirir, kapatırlar. uzatmazlar fazla ama yine de olsun. Oranın da yani sonuçta onların da kültürü ve kafası çok ilginç o heriflerin. Onu görmek güzel olur. Niye düşünüyorum? Ee, onun dışında bu bölümde ne oldu? Şeyi gördük. Tiryun. Işte, ya işte Sansa ile Brienne of Tarth biraz san, şeyden konuştular. Aria'dan konuştular. Evet, Aria'dan konuştular. Nerede? Ne Nerede işte? görmüştün? Ne, ne zaman istiyorsun? görmüştün? Yani Arya'nın da ufak ufak döneceğinin sinyalleri hmm. bunlar. Zaten e, Braavos'a gittiğimizde de. Işte evet. O e, face O şey çok uz, eğitimi... çok kısa sürmedim mi? Evet, çok kısa sürdü. Ya yani böyle hiç bok yapmadı. Ama geçen sezonlarda biraz fazla uzattıkları için ne bileyim ama çok kısa sürdü be abi. Yani hatta bence bir saatte çekmişler o saniye yani. Ha. İki dizinin saniye bir saatte çekmişler. Yani biraz daha ben zorlarlar ve işte sadece çubukla gidip şey diye sopale kafası vurmazlar da iki başka bir şey daha olur diye düşünmüştüm. Ben. Orada böyle yani hadi neyse hadi ya hadi gel <gülüyor> gel falan yaptı herifem. Yani Böyle çocuğuna kızarsın yani bir de da yani bir şey, şey ne oldu. adı ne 3 tane soru sordu. He. sonra hemen kabul etti yani. Lan daha önce çok uğraştırdın kızı sürekli sorduğun kafasına vurdun. <gülüyor> Orayı biraz hızlı yapmışlar. Yani ama bir şeyleri hızlandırmak gerekiyor. Çünkü e ben de biliyorum bir şey. Hızlandırmak kitapla hızlandırmak kitapla eş gideceğiz diye böyle yavaş yavaş ardından ardandan 5 sezon aldılar. İşte o yanlış <gülüyor> olmuş demek ki. Şimdi bir anda hızlı olunca insan tuhaf geliyor. Yapacak bir şey yok. Neyse, bakalım o işte tekrar geri aldı kızı. Ee, Onu zaten çok uzun bir sahnedi yani öyle oldu ve hani bitti. Ee, Tyrion'ın sahnesi çok güzeldi. Yani Eajderalar'ın her her bir şey muhabbet çok iyi evet, ya. O ejderhaların boynundaki o tasmaları öyle kolay çıkartabilmiş olması da niye düşmedi ki o zaman? <gülüyor> Abi demiyor değilim yani bir şeyleri çevirmedi. Neyse o. ki sadece o kadarmış. Lan döndü, gitmişsin ağzından girmişsin ejderhalar. Kolay mı? Daha böyle taşaklı bir şey ol işte böyle. Orasından binmemle açacağım. Buradan binmemle açacağım. Hav ejderha olsa bir koyar. Bu ne lan diye. Yani o böyle tutup çekmelik bir şey olması iyiymiş onun için. Hatta onu ancak onu çekersin. Elin ayağına karışır lan. Kedinin boyu da kısa. <gülüyor> nasıl yetişmiş? Nasıl yetişti? <gülüyor> ayağına bastı herhalde hayır, Akıllı hayvanlar indiler böyle. Hay ulan. Gelene gele kadar kısası gelmiş. Oyunun <gülüyor> tutulacak diye. <gülüyor> Ama şey diyor. ya Elif'in şey mağbüt. Don't need muhabbeti... the help. <gülüyor> don't <gülüyor> eat the help çok iyi. <gülüyor> Edin bir de şeyi var ya. E, ben işte içerim ve iş, bir, şeyler, bir, şeyler, bir şeyler bilirim falan. İşim, ya, bu. Ya. İşim bu. bu. <gülüyor> çok güzel çeserek <hiç> şey verir. <gülüyor> Kafası güzel. <gülüyor> Zaten içmeden giremezsin oraya. İşte şey. <gülüyor> Ama içip de git gidersen içim saçmalıyır da bilirsin. Ha, yani, o öyle bir Ne haber? Ne haber kanka? Yanıyorsun böyle. Ama şey mantıklıydı hakikaten. Yani herifler iki yani. tane ejderha var. İçeride tutuyoruz. Manyak mıyız biz diye. Şimdi onları salacak herhalde oradan. Vallahi, ejderha bu abi. İçeride tutur mu hakikaten? Yani. Hayır, ejderhalardı böyle kaçıp gitmedi. Geri döndü de içeri. İçeriye geliyor, girdiler. E, ne, yapsın? ne bileyim? Ben sıkıldım ben. Bir uçayım havalanayım. Bir... Taze hava alayım falan dersin. Ben Eşti, yavaş oturuyorum. yavaş. Akıllı hayvanlar oğlum, ejderhalar. Öyle senin benim gibi değil. Kafa çalışıyor. Öyle ateş atıyor diye içi boş mu lanetin? Düşünüyor ha bak şimdi. Bu benim zaten saldı beni. Zaten mesela ben sen giderim ama gitmeyeyim. Sahibime itaat edeyim. Sahibi yok ki ortada. Annesi yok ki. Şimdi o sahibi yokken trilyonu ayarlayacak onları. Trilyon. Ben bence trilyon bir tanesini gönder git ananı bul gel der. Kokla bul derdi değil mi? Al kokla. Sen git anan gelsin. <gülüyor> Peki şimdi bu e, bölümle beraber şey göstermeye başlar. Ona ne diyorsun? Flashback. Ya flashback e, bu arada, göstermeye devam edecekler. E, çocuğun anı neydi? Brand. Brand de yani te oraya flashback görmeye gitmiş. Öyle. <gülüyor> Sinema yok tabii o zaman <gülüyor> böyle otuyorlar böyle, <gülüyor> aslında seviyorlar. Köke tutunuyorlar. Böyle. Köke tutunuyor böyle. Of şey tamam. Ee, şey. Ben o first chi, o Children of the Forest mi? Hm. Onların makyajı öyle değildi sanki ya geçen sezonun sonunda. Öyleydi öyleydi. Öyle miydi? Öyleydi. Çok çirkinmiş o zaman. evet biraz çirkin. Bayağı. Niye böyle bir şey yapmışlar? Ya ağaç gibi işte. Şeye benziyor ya neredeyse. E, Guruta benziyor. Sen söyle. Lord of the Rings'teki e, goblinlere benziyor. O kadar da değil ya. Yani onlardan birazcık daha güzel. Biraz cin gibi işte. Böyle şey, elfle cin falan böyle, hafif böyle bir... Ne o? şey? E, sen söyle. Hafız ağaç gibi. oynadığımız bir tane oyun vardı. Neydi o? Hangisi? Ha? Hangisi? Ya, NCSoft'un bir oyunu yok mu? İkisi çıktı da oynadık. Senle. MMO. Ha, şey işte... Good Wars. Ha, Good Wars de hani ufak... Evet evet, ha, işte onlara benziyor. Evet. Onlar gibi olacak evet. diye düşünüyordum ben. Ha, ama biraz benziyor işte onlara. Yok benzemiyor lan. Onun böyle normal kafalısı. Yok ya. Neyse ben bilmiyorum o kadar da zaten Onu O oyunun iki, içinde iki ağaç gördük. insanlar var Onlara benziyor 2 hmm. saniyede gördük zaten <gülüyor> Bren de eşecek kadar olmuş Hakikaten ha böyle Belli olmasın diye sürekli yatalak duruyor Aynen ya böyle bir bacakları iyi ki şey Yoksa ayağı bir kalksa 2.80'e Aynen. Ama o flashbackler güzel bayağı değil mi Şimdi şey olayın da hikayesini de Orada anlatmaya başladılar net Stark'ın Stark gençliği işte Lyanna Stark. Yani zaten i̇şte. Lyanna ile Benjen'i göstermiş ha, olması. Haa yani çünkü aslında Ned'in bir de abisi var. Evet. Onlar kaç kardeş bilmiyorum İyine. da Ned'in bir de abisi var. Benjen var. Bir de işte Lyanna var. Yani bence o Lyanna ile Benjen'i gösteriyor olması Benjen'i göreceğimiz anlamına Hı. geliyor. Lyanna'nın evet. da zaten e, Jon Snow'un annesi olduğunu evet. tahmin ediyoruz. E, Şeyi gördük. odor Evet ya. Willis miydi? Ha, Willis. Çok iyiydi abi. Aa konuşabiliyormuş. <gülüyor> Başka bir şey demiyor. Diyebiliyormuş bu. Ne olmuş acaba? Falan? O bayağı güzel oldu. Ama ne yapacak şimdi? Yani ben böyle ne bileyim hep geçmişte mi? Evet abi izle izle nereye kadar yani? izleyip ne öğrenecek ki oradan? İzleyip bir şeyler öğrendi. Ondan sonra onları işte hayvanların içine girerekten işte ee, kardeşlerine mi iletecek? Bak acı şundan Yani diyecek, ne diyecek? Jon biliyor mu annen kimmiş? Onu diyecek yani? ha al, <gülüyor> Face aç geliyorum <gülüyor> Ya işi komik tarafı da şey değil mi? Herkes duvara git, abin orada falan diye <gülüyor> ya öldü dirildi başa neler geldi <gülüyor> Ama hala orada mı? Orada, orada hakikaten. <gülüyor> ama ama bu şey muhabbet hakikaten çok komikti. Senin dediğin. Sonra herif He. dirilse, He. sonra tekrar ölse kimse haber olmaz <gülüyor> Ya olmaz tabii <gülüyor> ki. Çok komik değil mi? Kalkıyor, ta, kafayı buraya. Ondan sonra da White Walker olarak geldi. <gülüyor> ya zaten önce saat nasıl White Walker olmadı ben anlamadım ki. Yani, onun birkaç gün daha ihtiyacı var White Walker olması. Herifini değişmişler ama ya yani. Her yerinde delikler baya aynı yere tutturmuşlar bile ama zaten çok kan kaybettiği için o kanları böyle He. yeniden şey yapması uzun sürmüştür doğru o evet, Doğru. diye uyanamamıştık ama o kadar uzun süre nefes almadı beyni üşürmüştür ya <gülüyor> yani şimdi onu düşünmemek lazım tabii. ben kimim burası neresi <gülüyor> Johnson'a dirilttik de hafta oldu bu herifi bir işimize yaramıyor falan Hayır, üşümüş olalım <gülüyor> donarak dondum anam diye kim soydu beni Vallahi bilmiyorum şimdi. Orası biraz karışık. Evet. Tamam mı? Hani Jon Snow dirildiğinde normal dirilmiş olduğunu varsayacaksa tamam. Orası biraz düzeliyor. Tamam White Wolf şey e, Wild Ink'ler de. Yani herhalde White Wolf'larla bir biritmemişlerdir. Yok ama ne bileyim işte hani şey sonuçta ya, yamuk yumuk dirilmiş bir tane şeyi gördük. Evet. Sersi'nin şeyi The Mountain'un evet, evet. yamuk... maniaptişare. Yani. O zombi mesela, o yumurcuk evet. derildi. Yumurcuk ama ağzını mı kırar? Aynen. Çok korkunç ama herif. Nasıl koydu kuyruğu? O şeyi var ha. Herifin dediğin yumurttı değil mi? Attı tıda, çu attı gömde bir, şöyle dokundu zaten. Gömeli ki, değil mi? Dağ Şey, e, askerlerle karşılaştılar ya, serse gidecekti cenazeye öldürü. Aslında gitmeseniz daha iyi olur. <gülüyor> Gitmeseniz Yani ölmesek. <gülüyor> Şimdi burada derin bir <gülüyor> Çünkü daldı mı Aa, hayatta, hayatta indiremez o herifleri. Dağıtır ortada. Yani tuttan kafayı patlatır onu çarkar. Buna bir yapar. Kılıcıya da ihtiyacı yok. Hmm. O yüzden bizimki de şeyi tehdit etti. Ee, High Sparrow'yu. Çekti bıçağı. Ya, bence High Sparrow eğer böyle bir gerilla moduna girmeyecekse çok büyük bir tehdit olmaması gerekir askerlik için. Ama te, işte gerilla modundalar ee, yani orada yani silahlı te, silahlanmış silahlanmışlar o mevzana silahlanmış yani şey almasalar. gibi durum yani şeye benziyor orası da e, Mirene benziyor tamam mı? Hmm. Şimdi orada da güçlü bir merkez yönetim olmayınca orada nasıl Miran'de Stanoff RP'ler var. Evet. Şu anda şeyde de Kip'te de High Sparrow var. De, evet, high Bakalım. Yani o adamın aslında işte öyle silahlı e, askerleri olması biraz onun da iki, iki yüzlülük yapmış oluyor yani. Hayır ama Çünkü hani de, madem kendine çok güveniyorsun, niye silahlı adamın var? Hayır. Onu geçtim. Yine de orada şey var. Ee, hani biz hepimiz biriz falan muhabbeti de tatılıyor ama. Evet. Sadece onlar e, fiziksel ayaklanma yapabilecekler ancak. Evet. Tekrar bir politik bir güç veya işte e, krallığı evet, e, yönetecek, sokacak bir güçleri kalmayacak. İşte diyorum ya bir tuhaf yani orası. Ya Orası bence yani bizimki... temizlenmesi gerekiyor hemen. Evet bence de. Ya. O toplayacaklar askerleri, dalacaklar şey, ama işte halkı kullanabilir. Herifi. Yani önüne duvar yapabilir. O zaman bayağı katlem yapman gerekebilir. Yani. Katlam yaptın mı da bu sefer sen krallık ha, olarak? Hayır. Ama sen zaten şey sersisin yani umlun değil ki. Ya biliyorum umlun değil ama sonuçta yani, askerleri salınan işte ekmekleri yoksa pasta esinler mi olur takılacak bu zaten. Ha. İşte yapamıyor. Şimdi Tomen'de zaten... geldi annesine anne ha. anne anne. Tamam ezik ya ezik ya. Nam yok kaldı işte. Zaten işte bütün gücü anne senin olsun diye verdi şimdi. Evet. Yani o da. Şey, Merak etme oldum. Uyuyan eczler ay uyandıkken az. Ah Şimdi Doğan'a savaş, savaş açacak salak. savaş savaş açacak. Haygarden. Ne yapacak? Haygarden'da diyecek ki ben sana yardım <gülüyor> ederiz ama benim kızımı çıkar. Ha, bence onun öncesinde işte e, Jamie askerlerle birlikte salsın şeyin üstüne. Red keep'le. Oradan kurtar diyecekler değil mi? Ha şey. Nasıl e, alacağız? Kadın bırakmıyorlar kızı. O zaman gidip kurtarın diyecek. Aynen. Hep beraber ben, yanına da o şey de böyle verecek herhalde. O, mountain. mountain. Zaten oraya Ain't no mountain I love you. Red keep. <Gülüyor> Red keep kırmızı. kırmızı. Yeni, yeni boya, Sokaklara kırmızı halı söyleyecekler <gülüyor> Beyinden kırmızı halı. <gülüyor> Allah bilmem çok tehlikeli işler yapıyor o Hspor'da. Ben çok uzun süreli görmüyorum herifini. ben kitabı merak ediyorum ama eninde sonunda birisi sikecek <gülüyor> abi. Hah? <gülüyor> yani bizim kitap sikemese sonra şey zaten deniriz gelip sikecek. Evet. Yani. Birizikecek yani o herifin uzun şeyi yok. Uzun bir süresi yok yani orada boş boşuna uğraşıyor. Politik de değil. Mesela o hakkından kim gelir? Kim gelir? Nedel Yok ya. Birebirine zaten... gelir. Bence. Şu ee... zaten gıcık da herife. Bütün işini batırdı. Gitti kesti bütün şeyleri. O Ruskulları. Yok Littlefinger'ın onunla o şekilde uğraşacağını zannetmiyorum. Uğraşmaz Heisfero, ama. Iceberg'i en güzel şekilde temizlemek bence direkt bodoslama. Çatçıçıç. Çat, çat. Ya da belki ayrı hallederim. Mesela kitapta şey çok daha nasıl desem e, etkileri daha büyükmüş gibi gösteriliyor. Hmm. Tamam mı? Kitapta ama çok büyük halk desteği var. Evet. Şu. İşte sokağa çıkıyorsun her taraftalar ne bileyim işte. İşte kim kim bilmiyorsun e, bile. Tapınağa gidene kadar böyle bir sürü böyle şey, e, millet böyle oturmuş bütün merdivenlere falan filan ham sanki, sanki bir... herkes şeymiş gibi yani, o, o olayın bir parçasıymış gibi yani bütün halk sanki değişmiş gibi. bir şey var hani normalde tapınağın aslında böyle bir tapınak şövalyesi modu e, gibi bir örgütü varmış eskiden ondan sonra işte şey döneminde e, bilmem kimin Hı. döneminde bu silahlanma yetkisini kiliselerine almış tamam mı kraldı ne bu adamlarda Kralı zaten bok yoluna ha, ha, gitti. İnci zaten karıkarıza takılalım ha. demişler. İnci ulaşmışlar. Biz de tekrar silahlanalım moduna girmişler bu adamlar. Ha, şovalileri mavalileri yok ama silahlanmış işte ee, rahipleri mi diyeyim yani artık? Şovalinin e, rahipleri gibi. <gülüyor> <gülüyor> Takılıyorlar bu adamlarda. Ha, işte. Ve kitapta Olmuşsun. böyle her taraftalar. Tamam mı evet. Yüzden... Bayağı, bayağı korkutucular aslında. Evet. Yani çünkü burada... adamların şeyi yok. Herhangi bir Tabii saygı, herhangi bir şey tanımıyor. Direk Tanrı ya yani direkt seni kirli görüyor. Sen pissin. Evet. Pistler... Repent. <gülüyor> Confess. Overwatch'ta Reaper silahlarının repent yazıyor, gördün mü onu? yazıyor. <gülüyor> çok iyi. Ee... Ya şeyi çok iyi kullanamıyorum Reaper'ı henüz. Bir 2-3 kere oynadım. Meyper'ı dinleyip sonuçlarım karıştı mı? <gülüyor> bugün gidip şey oynayacağım biraz. Evet. Ee, ben de bugün vakit bursam şey. sabaha kadar oynamak planlıyorum. Ne o kızın <gülüyor> adı? May. Yok. No, ne erişim. Tracer. Ha Tracer. Cheers love, the camera is here. <gülüyor> Ama ya o biraz şey bir karakter ya. Ne? Aşırı hızlı fire rate'i al firet yaşıyoruz da ama onda işte çok hızlı hareket edip, Yani bu nasıl, o nasıl biliyor musun? Şey arı misali. Evet. Uçup vuruyor can Elif arkadan çok iyi oluyor. Çünkü sonu. <gülüyor> Freys'i öldüremiyor. Şey ben. geliyor ya elinde hayvan gibi koşarak üstüne gelen. Reinhardt. Zırt diye kaçıyor. Bir arkasına geçiyorsun Elif'in. böyle yakamıyor böyle. Aynen. aynen. Onu biraz nerflemeleri lazım. Yok ama şeyi çok kötü ki. Canı falan berbat. Yani yakından mesela Reaper çat çat indiriyor hiç. Riypurla çok zor oluyorsun karşılıklı. <gülüyor> Neyse, evet. Şey konuşalım da. Konuya dönelim. fazla. Şimdi e, onun dışında bu bölümde e, başka ne oldu? Başka ne oldu? Trian saniz çok iyi işte dediğim gibi. E, Danye zaten yoktu bu bölümde. Evet. Dön yoktu. Dorn da yoktu. İşte, ee, adalar sahnesini bahsettik. Eee ben geri döneceğim dedi. Aha. Ha o dönük ne yapacak? Ne bileyim. İşte dönecek başka nereye gidecek? Mecbur. Başka asıl işte. bir şey oldu mu ya? O da şeye gitsin, duvara dev, gitsin. Dev sahnesi güzeldi. O oh, ha evet. O, o oraya gelelim. İşte ee, bölümün sonunda bölümün son değil lan bölümün başında mı başında mıydı? Başında oldu o sahne. Ha neyse. Başında işte elifler geldiler. Anasını artık çıkalım dışarı falan dediler bizimkilere. Davos'a falan. Tabii. Anasını da yapacak bir şey yok. Falan dedi çekti silahları olsa da eee geldi. Ne ne şeyi çekti yani? Ee, şey Johnson'un çekti. Evet çekti. E, Ne yapmış ne çekilik? Neydi onun Adam çok silahlından birifti ki zaten. Ne anladın, unuttum. Ben unuttum. Aslında bir şey işte. Hayır ne oldu neydi hakikaten Cold Ice Ice bu şey. Ha bu, bu bu neydi? Ha bunu şey vermişti. Bu yer Lord Commander he, vermişti. Bu o normalde işli şey. mi bir şeydi evet. sanki. Unuttum ben de, ben de unuttum. Ee, ne diyordum? Ha işte Elif o sırada bizim Wildingler geldi. Kızıl hmm. Wilding. Dev bir girdi ya. Kapıya Böf vururken arkadan ben, <gülüyor> ulan, ben mi yapıyorum bu sesi? Indiana Jones'da mı vardı öyle bir sahne? Ha, vardı <gülüyor> evet. Böyle yere vururken ha, çok büyük ses çıkıyor. Şeydir o. Müzede yerdeki şey görecekler. Adam o sırada damga basar. Aynen. O adam, güm, güm güm. Bakar damgaya nasıl yani falan. E, o da işte böyle kapıya o, vururken bir girdi içeri. balyoz'da normal devi görünce en az bir tane ok attı ya. Ama <gülüyor> o <yandan derim>. <gülüyor> yapıştırdı, <gülüyor> <da> yapıştırdı. <gülüyor> Serdi önüne böyle herkes bıraktı <gülüyor> sinalleri. Mal mısın yani dev var lan. Karşısında. Dev abi dev geldi mi işler biter yani. Herhalde yani aldılar içeri o, attılar. Ona niye ok atarsın? Bence o korkudan eli kaydı. Kaydı işte zaten <gülüyor> Çok tutunca. Evet. O güzel de dev geldi. Şimdi e, Castle Black artık winding'ler yani yok yani Johnson Od'u uyandığına göre Johnson Od'u uyandığına göre şimdi bu Johnson'u uyandığına göre Menesander tekrar da mı inancını kazanacak? Bilmiyorum da çıldırmasın yine. Böyle çok acayipti yine ritüeller onun böyle. böyle vücudunu ha, yıkadı. Yıkadı. Önce. Ondan sonra bu kov saçını saçından ha, saçını şeyler, tıraş etti biraz. Sakalından saçından aldı biraz attı ateşe. Ha. Ondan sonra bir saçını yıkadı. Sonra da bir dua okudu. Ha. Oh falan pamuk <gülüyor> Pamuk çıkardı <gülüyor> Birisi o duayı tercüme etti <gülüyor> Manyak Korkmuş ya de. oturmuş işi gücü yok <gülüyor> Okumadın Dilini şey yapmış da lingüist Verip şey, tercüme etmiş Manyaklar çok yani değil. Merak ettim ama okumadın Nedense okumak istemedim ya işte klasik aslında bir çeviri ya. Yani işte ışığa gel bilmem yap. İşte ışıkla light, light şey lord of light help bilmem falan. Işığa doğru gidince ölmüyor musun ya? Abi i̇şte hayır <gülüyor> ışık yani light diye şey yerine. Ama lord normalde of ışığa light, doğru gittiğince böyle şey hani işte, ruhunu teslim et. Yani lord of our işte, işte light mi bilmem ne, işte şey bunu geri getir bu kulunu kurtar falan gibisinden bir şey yok. Aslında yani götünden çevirsen öyle çevirebilirsin ya. Yani, bu demiştir herhalde falan diye. Çevirmen mümkün. Evet bu bölüm bu kadardı zaten aslında. Başka bir şey ne Başka bir şey ben daha. Kaçıran bir şey var mı? Yok. Bolton öldü. Çak diye bitti yediydi. yani. Kısaydı yani. Ya kısa değildi de ekleri iyi yedi. <gülüyor> ama iyi edin. ama iyi ama iyi o köpekler fena ya Bolton ve köpekleri bence o değiştirsin lan o şey değil de ee, ha? Who Let do the Dogs evet. Out? <gülüyor> <gülüyor> bakalım şimdi Şimberliner ne olacak? O da zaten iki gün sonra evet. olacak Aa, sonra bakalım Google bu sezon kaç bölüm? 10 mu? Ama Hı. işte şey e, acaba dokuzuncu bölümde ne olacak bu sefer? Şimdi acaba dokuzuncu bölüm ne olacak? Sekizinci bölüm ne olacak? Biliyor ne zaman ne yapacak bela mı? İkinci bölümde hemen çatçut bir sürü bir şey oldu yine. Şimdi mesela Johnson kalkıp ne yapacak yani? Johnson kalkacak gidip mesela olaylara öldürecek, mi? tamam? Bence o duvardaki hayır o mesela şeyler hapse attılar ya, onları öldürecek mesela acaba? Öldürtmez herhalde. E belki manyak gibi kalkacak. Ya, manyak gibi kalkarsa bilmiyorum. Yani biz normal kalktığını varsayıyoruz. Ya yani bence şey olacak hani. Sonuçta biz e, sezon fragmanlarında White Walker'ların geldiğini gördük. Hmm. Orada bir duvarda savaşı o olayı da var. Hmm. O yüzden şey hani duvarı organize edecek. Çünkü duvarda bir sürü kale var. Evet. Onlara dolduracak. Boş, Hepsin onları de dolduracak. Hepsini Wall'de yani. dolduracak. Hepsini Wall'de dolduracak. Ondan sonra... Dev de var. Ha, oh. Dev de var. Ondan sonra işte... Bir kız e, yok. Şey... E, mail atacak herkese. <gülüyor> acılar geliyorlar ha falan diye. Geliyorlar diyecek. Kimse sallamayacak yine. Yani Roose Bolton'u... Roose Bolton diyorum. Ramzi'yi e, bence... Herhalde 4. 5. bölümde temizler gibi geliyor. Bana da öyle geliyor. Yani zaten şöyle bir şey var. Şimdi kim ama temizleyecek ama? Izleyecek? Evet işte. Ya yani birinin onun üstüne gitmesi gerekiyor veya bu gerizekli alışta işte duva şey, duvara gidecek muhtemele? Duvarda çekler onu. Ben sana söyleyeyim. Dev esse ya. Hakikaten abi. <gülüyor> ama çok kolay var. O tamam. çok kolay olur Mesela kurt parçalasa. Kurt aa, bak şeyin kurtu parçası. Jon kurtu parçalayabilir hakikaten olabilir. O olabilir. Çünkü bu gezegen duvara giderse daha sonra Hadi bir dakika. Şimdi duvara saldırmaya giderse bir kere John Snow Bunu zaten çıldır yani e şöyle bir şey sen benim onu öldürdün, bu ne öldürdün, şunu öldürdün. Sansa'yı binmem ne yaptın? o? Sans ondan önce giderse duvara. Sansa duvara gidecekten sonra. Evet. Ne duvarmış? <gülüyor> <gülüyor> duvara gidecek diyecek ha, ki Hans duvara ki Bolton bana bilmem ne yaptı o ona yaptı bütün Joe Free bana bırakıyor. bunu yaptı Joffrey. Bolton bana bunu yaptı <gülüyor> Joe Finger şey bana bunu yaptı ondan sonra Teon bunu yaptı kimse bir şey bulmadı Bolton'a yaptı kaldı yine neyse Bolton diyecek ki Bolton böyle böyle e, zaten şey yani e... Teon'u böyle yaptı şunu şöyle yaptı onu böyle yaptı Teon beni kurtardı Seon'un hakkını yemen alman lazım. Onun için öldürmen lazım. Bunu yapman lazım. Johnson oldu çıldırıp ama Johnson'a çıldırır mı? Johnson çıldırmaz. Ben Johnson olsam derim ki ulan bana piç muameli yaparken iyiydi. Bana mı iyiydi? sordun? Ha, bana, mı sor? <gülüyor> bana mı dedin? <gülüyor> Gerçi onların araları çok kötü değildi. Hmm. Yani o sansa biraz sallamıyordu. Evet. Yani samimi değillerdi. Yani Rock'la araları iyiydi. Brown'la iyiydi. Bir şey çok zor işte. Aria'yla iyiydi. Şey olayı çok zor. E, White Walker'lar gelirken e, Winterfell'i nasıl kurtarırsın yani? Şimdi sana sonra gidince Winterfell'i kurtarmalıyız. Ondan sonra e, Olmaz. duvar varken duvara bırakıp Winterfell'e gidemez. Gidemem. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. E, duvarı da tek başına koruyamaz. Yani kuzeyi birleştirmesi gerekiyor ki Asıl gelecek olan Tete karşı Kuzeydeki'ler yardım etsin. Şimdi kuzeydekilerin kim... değil, hepsinin. Abi ben de biliyorum da kimse saldırmıyor. Yani, yani ama biz Stark altında kuzeydekiler önce birleşir. Ya ondan bir tek yardım alır saldırır. Başka türlü yardım alamaz ki. Zaten diğeri şey e, Dorna saldırmak istiyor. Dorna saldıracak mı? Ya i̇stiyor. Of. Thorus Bolt'un white korkuları da dirence geri gelse evet korkutucu. Vallahi bence bence de olmazdı. Da. Olursa da şaşırmam. <gülüyor> evet. Bakalım 3. bölümde neler olacak? 3. bölümde birazcık daha ekstra bölüm... görmek istiyorum. Evet ben de. 3. bölümün podcast'i 3. bölümden bir hafta sonra. <gülüyor> <gülüyor> Yani şimdi, bak bunu bile zor çekiyoruz. Ayakta. Evet. Avere çekiyor, çekiyoruz. Evet. Telefonlara tacizler oruyoruz. iki Çok... arada ayakta. İspiyon. Evet arkadaşlar. Bence bu kadar. Bu kadar yeter mi? Diyorsun? Yeter. Bitirelim. Tamam. Niye? İşim mi var? Acelem mi var? Acelem var. İyi, bu, hadi vel bakalım. bu velete gidip almam gerekiyor bak. aa velet. Bunu gidip alacağım da burcu Başka bir şey yapacakmış İyi tamam o zaman Geekstra.com Geekstra.com arkadaşlar görüşürüz evet, Overwatch güzel oyun Evet bence, bence de Evet arkadaşlar Bu Game of Thrones bölümü birazcık kısa oldu Çünkü zamanımız yoktu Lord'a bir yerde buluşmak zorunda kaldık Rahat değildik vesaire Ama velakin yine de sizlere bu Podcast'i getirebilmek için Elimizden geleni yaptık, buluştuk Ve çektik bu arada küçük bir sürprizimiz var. 18 Mayıs. 18 Mayıs hangi güne geliyor? 18 Mayıs çarşambaya geliyor zannedersem. Evet. 18 Mayıs günü X-Men Apocalypse filmi için bir ön gösterimimiz var. Fox filmlerinin Türkiye dağıtımcısı olan TME firmasıyla birlikte bir ön gösterim yapıyoruz. IMAX salonlarında olacak. Akşam 9 civarında. Tam 10 biletimiz var. Biletleri kazanmak için... Ya Facebook üzerinden yaptığımız yayın paylaş üzerinden ya da şimdi size soracağım soruyu bilerek e email adresine doğru cevabı göndererek çekilişe katılabilirsiniz. 5 bilet Facebook'tan 5 bilet de podcast'ten dağıtıyor olacağız ve şimdi soru geliyor. Basit bir soru soracağım çünkü çekiliş usulüyle dağıtacağız daha çok. O yüzden sorumuz geliyor. X-Men Apokalips filminde apokalipsi canlandıran oyuncunun adı. Nedir? Geza soruyorum. X-Men Apokalips filminde Apokalips karakterini canlandıran oyuncunun adı nedir? Evet sorumuz bu. Sorunun doğru cevabını adını söylediğinizle birlikte info.extra.com mail adresine gönderin. Çekilişimiz 16 Mayıs'ta sonuçları açıklanacak. Yani 16 Mayıs'a kadar cevabı gönderen arkadaşlar arasından yapacağımız çekilişle kazananları belirleyeceğiz ve web sitesi Facebook, sosyal medya üzerinden bunun duyurusunu yapacağız Biletler size 17 Mayıs'a kadar teslim edilmiş olacak Dolayısıyla kazananlara şimdiden söyleyeyim Kazananlar açıklandıktan sonra hemen maillerinizi kontrol edin ki e, Kazanmış mısınız? Kazandıysanız zaten bize tekrar e-mail atmanız En azından Facebook üzerinden katılanların bize ulaşmaları gerekiyor Ve biz de kazananlara özel gösterim bileti gönderiyor olacağız Evet bir yetkinlik daha O zaman şimdilik hoşçakalın